Aklımda cennetin kokusu varken, ruhumda nebinin sevdası varken, gönlümde cihadın özlemi varken, mermi mermi olup yasım gelir. Gönlümde cihadın özlemi varken, mermi mermi olup yasım gelir. Gül yüzlü şehitler beni beklerken Rasuller nebiler müjde verirken Hurilerin aklı bende kalmışken Şehadet aşkıyla ölesim gelir Hurilerin aklı bende kalmışken Şehadet aşkıyla ölesim gelir Yıldız olup gökyüzüne çıkasın, Kartal olup dağlar dolaşasın. Firdevs cennetine ah ulaşasın, Orada ne bile kalasım gelir. Firdevs cennetine ah ulaşasın, Orada rasulle kalasım gelir. Bir kuşluk vaktinde yollara çıkıp, İzzetin tadını cihatta bulup, Yalnız bir kez değil, bin kez vurulup, Rahman'ın adıyla ölesim gelir. Yalnız bir kez değil, bin kez vurulup, Rahman'ın adıyla ölesim gelir. Yıldız olup gökyüzüne çıkasın Kartal olup dağlar dolaşasın Firdevs cennetine ah ulaşasın Orada ne bile gelir Firdevs cennetine ah ulaşasım, Orada rasulle kalasım gelir